Eylül Yaşanan savaşlara, çatışmalara, teröre, göçlere baktığımızda altında hırs olduğunu göreceksiniz. İklim değişikliği, çevre kirliliği, ekosistemin bozulması, susuzluk, salgınlar gibi sorunlara baktığınızda altında önce hırsın olduğunu göreceksiniz. Özellikle son yaşadığımız küresel ekonomik krizi analiz ettiğinizde, Altında yine sınırsız kazanma, sınırsız harcama hırsının olduğunu göreceksiniz. Başbakan haklıydı. Sadece 2013 Eylül'ünde yaşananlar bile bu hırsın dünyayı ne hale getirdiğini apaçık göstermeye yeterdi. İnsan hırsının bir ürünü olarak yeryüzünde beliren aşırı iklim olayları dünya üzerinde olanca yıkıcılığıyla belirmeye devam ediyordu. Muson yağışlarının etkilediği Tayland'da birçok şehir sular altında kalıyor, selden 1 milyon kişi etkileniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Colorado eyaleti son 40 yılın en büyük sel felaketiyle mücadele ediyordu. Manuel fırtınasının vurduğu Meksika'da 169 kişi hayatını kaybediyor, halk yiyecek bulmak için marketleri yağmalıyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nin bir ucunu seller vururken diğer ucunda çıkan orman yangınları haftalarca söndürülemiyordu. Türkiye'de de Kocaeli, Antalya, Uşak ve Suriye sınırında çıkan orman yangınlarında hektarlarca alan yanıp bitiyordu. Ormanlar yanarken Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 3. köprü yapımı maksadıyla 381.096 ağaç kesilecektir. 3. havalimanı yapımı maksadıyla 2.330.012 ağaç kesilecektir açıklaması ile Başbakan'ın teşhisini doğruluyor, yaşanmakta olan yıkımın gerçekten de kazanma hırsından kaynaklandığını apaçık gösteriyordu. Bu ay 2020 yaz olimpiyat ve paralimpik oyunlarına ev sahipliği yapma hakkını finalde İstanbul'la yarışan Tokyo'nun kazanması, 18 PKK'lı mahkum ve tutuklunun aylar süren uğraştan sonra Bingöl cezaevinden firar edip aynı gün hepsinin yakalanması, kızının okutulmasını isteyen bir babanın çocuğunu Enerji Bakanı Taner Yıldız'ın yanına bırakıp gidivermesi, Türkiye'de yaşayan vatandaşları şaşırtan olaylardan sadece üçüydü. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, hiçbir yer Taksim değil, hiçbir yer direniş değil dediyse de İstanbul başta olmak üzere ülkenin hemen her yerinde her yer Taksim, her yer direniş sloganları yükselmeye devam ediyordu. 1 Eylül Dünya Barış Günü için insanlar bir araya gelip insan zinciri oluşturuyor. İstanbul Cihangir'de bir vatandaş kendi cebinden harcadığı paralarla semtinin merdivenlerini gökkuşağı renklerine boyuyor. O renkler belediye ekiplerince hemen silinip griye boyanıyor. Ama Diyarbakır, Ankara, İzmit ve hatta İsveç'in Hernousand şehrinde sokak merdivenleri artık gökkuşağı renklerine boyanıyordu. Ne hissettiniz böyle görünce? Ee, çok üzüldüm yani. Şu anda çok ben üzüldüm. Ne hissedeceğim yani? Tek renke biz mahkumuyuz. Bütün tabiat renkli, bütün kediler renkli, bütün kuşlar ayrı ayrı renkli, çiçekler renkli, dağlar renkli, ülkelerin bayrakları renkli. Bütün Latin Amerika'nın bayrakları böyle, İnka İmparatorluğu'nun sembolü bu. Bereket tanrısı burada, şiddet tanrısı burada, hepsi burada. Müslümanlıkta, dinimizde bile yeşil renk, kutsal, mavi renk, bereketi öbürü başka bir renk birliği ifade ederken nedir yani bu? Bu gri renk nereden çıkmış? Toprak rengi mi? Biz öldük mü? Kompey mi patladı? Bezu yukarıdan yanardağ patladı? Kül mü bastı burayı? Öldük mü? Ankara Belediyesi'nin Ottu arazisi üzerinden geçirmek istediği yola karşı Ottuller ve Yüzüncü Yıl Mahallesi sakinlerinin direnişi ise geziyle başlayan dayanışmanın devam ettiğini gösteriyordu. İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya, Çanakkale ve daha birçok şehirde Ottu'ya destek eylemleri düzenleniyor. Herkes tek bir ağızdan diren Ottu diyordu. Ama acı haber Antakya'dan geldi. 22 yaşındaki Ahmet Atakan... Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne destek eylemi sırasında dört katlı binanın çatısından düşerek yaşamını yitirdi. Pek çok benzeri gibi bu olayın da sebebi meçhul kalacaktı. Atakan'ın ölüm haberi üzerine anmalar ve protesto gösterileri yapıldı. İstanbul'da onu anmak için Taksim Meydanı'na karanfil bırakmak isteyenler polis engeline takılınca bu sefer Kadıköy gösterilerin merkezi oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç'ın bir ay önceki kehaneti Eylül'de gerçekleşiverdi. Stadyumları şiddetin ve siyasi gösterilerin merkezi haline getirenler hukuki bedelini öder demişti Kılıç. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan stadında oynanan Türkiye-İsveç 21 yaş altı milli müsabakasına Taksim'deki polisin sıktığı tonlarca gazın stada ulaşması sebebiyle zorunlu ara verildi. İsveçli ve Türkiyeli delikanlılar ağızlarını burunlarını milli formalarıyla örterek soyunma odasına zor kaçtılar. Brezilya'da gösteriler devam ederken Yunanistan'da solcu kimliğiyle tanınan 34 yaşındaki rapçi müzisyen Pavlos Fissas'ın Nazi Altın Şafak Partisi'nin bir mensubu tarafından öldürülmesi ülkenin dört bir yanında faşizm karşıtı protestolar yapılmasına neden oldu. Eylül ayında Pakistan, Nijerya, Irak ve Afganistan'da insanlar bombalı saldırılarla parça parça olurken... Aşırı dincilerin Kenya'nın başkenti Nairobi'de bir alışveriş merkezine düzenlediği saldırıda 62 kişi hayatını kaybetti. Ama en ağır insanlık sorunu gene Suriye'de yaşanmaktaydı. Ağustos ayında Şam'ın Banliyö'sü Guta'ya yapılan saldırı sonrasında insanlar akın akın ülkeden kaçıyor, ülkesini terk eden Suriyeli sayısının 2 milyonu geçtiği açıklanıyordu. Kaçanlar, artlarında, şiddet olaylarında başlangıçtan bu yana 101.513 kişinin öldüğü, 215.000 kişinin tutuklandığı, 3 milyon evinde hasar gördüğü bir ülke bırakıyorlardı. Umut yok muydu? Elbette vardı. Rusya'nın kuzey kutuplarının erimesi üzerine, Arktik bölgesinde petrol aramasını protesto eden, aralarında Türkiye vatandaşı Gizem Akhan'ın da bulunduğu 28 Greenpeace aktivisti ile iki gazeteci, Deniz haydutluğu suçlanmasıyla tutuklanıyor fakat yeni konuşça yazılmış bu akıl dışı iddianame ile tutuklanmalarına rağmen kararlılıklarını cümle aleme gösterip gezegenin sahipsiz bir yer olmadığını kendi bedenleriyle kanıtlıyorlardı. Evet halihazırda hazırda yaşanmakta olan felaketin altında özellikle dev şirketlerin ve onlarla aynı yatağa giren politikacıların hırsı yatıyordu. Ama kimi bunu bilip konuşmaktan başka bir şey yapmıyor Kimisi de bekleyecek vakit kalmadığını düşünerek harekete geçiyordu.